hazırlayan bir sunan Çelenk Barkra Merhaba, Harici'den Sanat programında bu hafta Berlin'deyim. Galeri Zirbermann'da Antonia Cosentino'nun sergi açılışına davetliyim. Bu hafta Berlin'den bildiriyorum. Konuğumda sanatçı Antonia Cosentino. Antonia merhaba, hoş geldin. Merhaba sevgili Açıkçası ben sanat misafirim burada <gülüyor> <gülüyor> çünkü e, İstanbul'da beyonundaki Mısır Apartmanı'ndaki Galeri Zilberman'ın bir süredir Berlin'de de bir şubesi var bir galerisi var hem de orada sanatçılarını ağırladı bir misafir sanatçı programı da yürütüyor. Sen geçtiğimiz yazı bu misafir sanatçı programı kapsamında Berlin'de geçirdin şimdi de Berlin'de yine Galeri Zilberman'da sergin açılıyor bugün e, program pazartesi günü yayınlanacak elbette biz birkaç gün öncesinden seninle bu kaydı yapıyoruz. Ve senin yazı da geçirdiğin atölyen ve evindeyiz. Hemen galerinin arka evet, tarafında. Salonu, aynı evet aynı zamanda sergi salonundayız. Sergin adı Summer Was A Beautiful Day. Ondan da bahsedeceğiz. Yani serginin adı nereden geliyor? Ama öncelikle bu macera nasıl başladı? Berlin'de bütün bir yazı geçirdin. Neler yaptın misafir sanatçı programı kapsamında? Oradan girelim. Olur. 93 yılından değil. İlk ziyaretimden de 93 yılında yapmıştım. Duvar yeni yıkılmıştı o zaman. Dolayısıyla yıllar içinde her geldiğimde bu kentin e, duvar yıkıldıktan sonraki değişimini de gözleyebildim. Bu yaz bu rezidans programına geldiğimde de iki buçuk ay gibi bir zamanım vardı burada. E, ve ben İstanbul'da yaptığımdan farklı olmayarak yine her gün aşağı yukarı gezerek başladım hayatıma. Yani burada e, tuttuğum bir bisikletim var ve her gün onlarca kilometre sağa solu gezerek... Eee çünkü Berlin'deki ilk kaldığım yerler ilgimi çeken bir kentti. da benzer yanları var. Ee, özellikle onun üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. Çünkü bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, buradaki yıkım e, böyle kentin içinde garip bir yapı meydana getirmiş. Saçkuran gibi yer yer dizdenlere yıp yeni mahalleleri, modern mahalleleri biliyorsunuz. Bizden bir yıkılmamış eski mahallelere giriyorsunuz ve Bu kenti e, ve belki bütün Almanya kentlerde de benzer özellikler var bu yıkımdan dolayı. Dolayısıyla ilginç bir görünüme kavuşturuyor kenti. Dolayısıyla İstanbul'un da yıkılmış olduğunu hiçbir zaman çıkartmadım aklımdan. Yani e, 1900, özellikle 40'lardan 50'lerden sonra e, yoğun bir şekilde Ee, yıkılmış bir kentle karşı karşıyaydım. Ee, bunu dikkatlice düşününce iki kentin ee, temelde benzer bir sebepten, belki ilk başta uzak gibi geliyor ama temelde benzer bir sebepten ee, yıkılmış olduğunu giderek kabakla belirileştirmeye başladım. Örneğin İstanbul 600 yani 1453'ten beri ee, savaş görmemiş hiçbir şekilde savaş savaşmamış bir kent olmasına rağmen Yıkıldı. Yani self-destroy. Kendini yıktı. kent Tabii yani bombalanmış bir kent değil. değil. Tek bombalanma kentin tarihinde Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Haydarpaşa'ya bir İngiliz bombardımanı var. Sanıyorum bir 20 yakın bir insanın kaybedildi Belki hastalıkları, salgın hastalıkları saymazsak kentin gördüğü bir savaş yok. Yani kapıdan adaylanmış, bombalanmış vesaire. Tabii. Dolayısıyla... ...aslında refah içinde olması gereken bir kent olduğunu bahsettim sürekli kafamda. Dolayısıyla bu iki kentin yıkımım, burada duvarın izlerini hala onunla ilgili hikayeleri... ...insanlarla olan sohbetimde toplamam ve bana böyle sürekli belli bir benzerlik fikri uyandırdı iki kent arasında. Dolayısıyla... Kökenlerinde ise e, yine buradaki yıkımın belki kökü e, deli bir faşizmin ardından gelen bir yıkımdı. İstanbul'daki yıkım ise biraz e, buna benzer bir şekilde demografyasının bozulmasıyla ilgili Hı. olaraktı. Yani kentin demografik dengesi bozulunca aldığı göç, aldığı, aşırı büyüme anla, e, bir anda kontrolü yitirmiş oldu kent. ...kendi geleceğiyle ilgili, kendi tasarımıyla ilgili. E, dolayısıyla böyle temelleri birbirine yakın e, bir durum söz konusuydu benim için bu gözlemlerimde. Dolayısıyla burada sürekli gezerek, eşyalar toplayarak önce küçük analarımın ve kendi küçük hazinemi oluşturmaya başladım kentte. Bit pazarlarına gittim. Bit pazarlarına gittim. Sağdan soldan objeler topladım çünkü dediğim gibi iki buçuk'a yakın bir kentte kalınca insan... İşte kaldığı yerde küçük eşyalar istiyor. Yavaş yavaş tekrar doldurmaya başlıyor ee, kendi e, hanesini. Ee, ve dolayısıyla ben de kendi küçük hazinelerimi tekrar toplamaya başladım. Dökümanlar. Ee, örneğin zengin bir gazoz kapak koleksiyonu yaptım kendime. O çok ilginç. Sergide de görüyoruz. Gazoz <gülüyor> kapaklarından bir seçki de görüyoruz. Sanki bit pazarında açılmış bir tezgah gibi. Yani sadece gazoz kapakların değil başka bir takım objeleri de hatta bir albümü de görüyoruz. Aynı zamanda çizimlerinde de görüyoruz. Ee, ama nereden çıktı gazoz kapağı? Şimdi ben son birkaç sergide sergilerimi şu şekilde koruyorum. Önce açıklayıcı olmayan bir e, hikaye üzerine oturtmaya çalışıyorum <gülüyor> sergimi. Çünkü bu elimdeki farklı disiplinleri Heykel gibi, desen gibi, resim gibi, fotoğraf gibi ve daha birçok çok yeni e, kurguyu bir arada tutan bir metin olarak görüyorum. Bu e, açıklayıcı olmayan hikaye metinlerini. Burada da duvar diye e, bir metin oluşturdum bu iki aylık e, program içerisinde ve bu objelerle kurduğum ilişkileri bu hikayede e, bir şekilde e, canlandırdım. Yani bu toplamış olduğum objelerle, duyduğum hikayelerle, kendi getirdiklerimle, kendi hafızamla ilgili... <gülüyor> bunların hepsini toparlayarak bu yöntem benim için sergililerimi daha farklı bir boyuta getirdi. Bu hikayenin üzerine oturtmaya çalışma. Hem de bu zorlama ve oturtmada değil. Seninle daha önce konuştuğumuz için de biliyorum. Yani hikayeyi yazarken... Ee, bir taraftan iş de ürettiğin için ürettiğin iş hikayenin içine dahil olabiliyor. Hikaye işi dönüştürebiliyor ya da ortaya çıkan şeyler hikayenin içine karakter ya da bir başka bir tema olarak girebiliyor. Aslında ikisi iki kanaldan devam ediyor değil mi? Aynı anda bir üretim söz konusu. Yani yazı pratiğinle e, yapıt üretme pratiğin aslında eş zamanlı ilerliyor. Beraber çalışıyorlar tabi. Çünkü zaman zaman e, çünkü bu Bana sorarsan sanatlardaki en zor şey kendi tabiatına uygun bir çalışma sistemi kurmak. Onu hep sürekli rahatlatıyor ve açıyor. Dolayısıyla bu hikayeyi yazarken senin bahsettiğin gibi yaptığım desenler anlamlanıyor. Yaptığım desenler hikayeye yardım ediyor. Sürekli kendi kendine bir, şey oluşuyor, bir alışveriş oluşuyor bu iki durum arasında ve o bana tabii ki çok yardımcı oluyor. Çünkü kendi arzu ettiğim sergi sistemini diyelim ki daha bağlantısız noktaları sergiye taşıyabilmek, kendi öngörmediğim durumları sergi içinde oluşturabilmek için bana destek veriyor bu durumun kendisi ve olabilecek en uzak bağlantıları sergi içine taşıyabiliyorum ve dediğim gibi rahatlıkla taşıyor bu hikaye sayesinde ve belki açıklayıcı bir metin olmaması da onu da ayrıca bir metin olarak kendi başına var ediyor. Bu sergide de öyle oldu. Yani sergiyi taşıyan bir metnim var, duvar. E, ondan da bahsederim. Tabi tabi. İnsan ilk aklına Berlin duvarı geliyor evet. Berlin'de <gülüyor> olduğumuz <gülüyor> için. Ama duvar aynı zamanda hani metaforik olarak çok güçlü bir kelime. Pek çok şeyi aklımıza getiriyor. Yani çağrışımlarla dolu. E, İstanbul'un surları da aklımıza geliyor mesela basitçe. Sen bunu hikayeyin nereden başladın? Nasıl aklına düştü? Ve ne anlatıyor hikaye? Çünkü sergiden bağımsız bir yanı da var. Ve sergi için yayınlanan katalogda da bunu İngilizce, Almanca olarak okumak mümkün. Evet. Bu hikayenin başlangıcı benim burada sürekli e, gezilerimin sonucunda bir rüya ile başladı. Gerçekten bir rüya gördüm bir gece. E, Şişli'deydim rüyada. Ziraat Bankası'nın... Senin bir... mahalle şişli. Evet şişliyim zaman. ben. Ziraat Bankası'nın orada e, gerçekten bir duvar çekilmişti. Sabah o şişli çalkalanıyordu. <gülüyor> Otobüsler durmuştu, e, tramvaylar çalışmıyordu, e, metro çalışmıyordu. İnsanlar e, şaşkınlık içinde bunun nereden çıktığını, bunu kimin yaptığını soruyorlardı. Ben bu duvar metaforu üzerine kurdum hikayemi. Ben de şaşkınlık içindeydim gerçekten e, ve bunun hikayede böyle işlemeye başladım. İnanamıyordum gözlerime. Gerçekten kent içinde bir duvar vardı ve biz eski kente, iç İstanbul'a geçemiyorduk. Sen dışarıda kalmıştın. Dışarıda kalmıştım hikayede. Geçemiyordum fakat meraktan da ölüyordum. Geçmek istiyordum oraya. Yani <gülüyor> ne oluyor bu tarafta? Bu duvarı kim kurdu? Niye kurdu? Nasıl bir işlevi var? Bunlara cevap arıyordum. Ve en sonunda hikayenin bir yerinde demir yolcu bir arkadaşımla birlikte duvarı deliyordum. <gülüyor> Ve gözlerime yanamıyordum diğer tarafa geçtiğimde. Bomboş bir kent vardı o bir tarafta. Yine aynı dil konuşuluyordu. Ee, i̇nsanlar aynı değildi ama binalar restore ediliyordu, ee, her taraf parklar ve akan çeşmeler bile doluydu. Tekrar köprü altına Karaköy'e doğru gittim. Bu Orhan Veli'nin şiirlerindeki gibi insanlar denize giriyordu Galata Köprüsü'nden. Orada böyle minik plajlar vardı. Ee, bir nostalji de var mı burada Antonio? E, var çünkü... Sen İstanbullusun ve İstanbul'un pek çok farklı dönemini biliyorsun. Böyle bir eski İstanbul'a dair bir özlemi de görüyor muyuz onun tezahürünü? Açıkçası görülüyor. Çünkü İstanbul'da doğan e, ve 70'li, 60'lı yılların belki benden önceki kuşaklara da buna dahil, herkes açıkçası büyük bir travma geçiriyor. Hı hı. E, tüm anılarını, e, tüm e, anılarını geçirdiği mekanları ani bir şekilde kaybetmiş olmanın travması. Yani e, yeni oluşan kent diyelim buna. Çünkü ben burada insanlarla sohbet ettiğimde şunu hatırlatıyordum onlara. Mesela İstanbul, ben doğduğum zaman nüfusu 2 milyon civarıydı 70'li yıllarda. Annem doğduğu zaman İstanbul'da 800 bindi, oğlum doğduğunda 10 milyon oldu. Şu an nüfusunu bilmediğim şey biliyorum, 16, 20 20'ye sürekli bir spekülasyon var. Şimdi ben de birine, bunu söylediğimde mesela 3,5 milyonluk bir kentte yaşıyorsun. Kısa bir süre içinde 35 milyona geleceğini hayal etti <gülüyor> Yani Ve e, böyle hayal, gerçekten hayal edemiyor. Biraz önce bahsettik Orhan Bey'den. İşte orada havlusunu alıp e, denize girmeye, denize giriyor olması Galata Köprüsü'nde şu an hayal edemeyeceğimiz bir şeye dönüştü. Bazen ben bunu Boğaz'da deniyorum. E, Bebeğe gidiyorum. Orada bir park var. İşte oradan yüzmeye çalışıyorum. Çünkü annemin de yüzdüğü yer. Tara bir yerde. Mesela son 5-6 yıldır kadar. Ee, orada yüzdüğüm bir yer var Taragada. Orası şimdi bir otopark ve şey oldu. Çay bahçesi oldu. Merdiven kalktı ee, ve orayı da kaybettim. Mesela benim için çok üzüntü verici. Çünkü hafta içi işte boğaza atlayıp orada e, işte halbunu alıp kitabını alıp bütün gün aylaklık ederek kitap okumak böyle bir iki midye çıkarıp onları ayıp, ayıp eve götürmek. Gerçekten de kent içinde E, ...insana iyi gelen bir ülke. İstanbul, yazları denize girilebilen... Her yerinde. hayatının da kent içine entegre olduğu bir, bir yerdi. Evet, her yerinde. Hem de çünkü düşünün 60'larda... E, ...İstanbul, bir güney kavramını bilmiyordu. Çünkü bir Bodrum, bir Antalya, bir yazlık kavramı yoktu. Çünkü zaten yaşadığım kent... ...her yönüyle... E, ...işte Flora'ya gitseniz, Ataköy'e gitseniz... E, ...bir saifiye hayatı var. Erenköy'e gitseniz aynı, Adalar'a gitseniz aynı var. Karadeniz'e ya da Boğaz'ın hangi köyüne giderseniz gidin zaten bir sayfiye hayatı var. Dolayısıyla bu beni sürekli ilgilendiriyor. Yani bu kaybetmiş olduğum şey, e, e, hikayede evet bir yeri var. Tabii ama bunun içinde hikaye birçok başka şeyde sığdırdı. Yani e, kendi e, bu yarım kaldığım yerden devam edersen, kentin içinde, bu yeni girdiğim kentte birçok özellikler vardı yani e, ve eski kentin umultusu geliyordu. Yani e, eski kentte artık böyle e, ben bu gitme gelmelerde, e, hikayedeki iki kent arasındaki mekik dokumamda yavaş yavaş eski kente pek gitmemeye başladım. Yani bu yeni kenti pek mi sevdim? Oradaki restorasyon çabasını, işte ne bileyim bu gazoz kapakları şuydu, Berlin'de, e, parklarda nehir kıyılarında binlerce, on binlerce gazoz kapağı var. Bunların her açılışı. Bana bir sohbeti, bir arkadaşlığı, iyi geçirdiğimiz bir zamanı da aynı zamanda e, işaret ediyordu. Ve de bir ihtimali de demiştin daha önce konuştuğumuzda. Galiba da. evet bir ihtimali ve o yüzden pokazos kapaklarını topladım. Onlarla ilgili e, çalıştım üzerlerine. Hı hı. Çünkü onları o şekilde yerde görmek dediğim gibi bana bir sürü hem kıyaslama hem çağrışım e, imkan tanıdı. Ve dolayısıyla hikayeyi böyle giderek abarttım yavaş yavaş. Ben Yedikent'te işte bir aşk hikayesiyle oturttum. Orada artık bir sevgilim de vardı. Dolayısıyla dilediğim her konuyu işleyebileceğim bir alana dönüştürdüm onu. Ve sergiyi de çok rahatlıkla kurdum bunun üzerine ondan sonra. Yani... Peki serginin adına geçersek yani böyle İstanbul yazlarından bahsettin evet. ama serginin adı daha Berlin yazlarına aslında dair bir bir yanı var. Summer was a beautiful day. Evet çünkü bu burada Duyduğum bir sözde kuzeyde e, yaz güzel bir gündü. Yani gerçekten e, Akdeniz'den, Ege'den, Marmara'dan, yani e, Yeşil Körkuyusundan, işte adalardan gelen biri olarak buradaki örneğin kanallarla çok başım derdiydim. Caddeleri seviyordum, o kanallara bakmak istemiyordum. Kafamı bir tarafa çeviriyordum. Isırdı su. Herkes on etrafına toplanmış. Genelde sorduğum soru şu oluyordu, bunlar denize açılıyor mu diyordu. <gülüyor> yani bana böyle... Deniz istiyorsun çünkü. Tosofobik geliyor, e, bunların denize açılıp açılmadığını soruyordum. Böyle bir labirent gibi e, onlar bana çok da iyi duygular vermiyordular. Caddeleri daha çok sevdim o yüzden. Onlar bana bir yenişlik, izlediğim, imari e, iyi bir duygu verdi. Kanallarla problem yaşamaya başladım yavaş yavaş. E, onlarla bir şekilde e, bir, Yani bakıyordum ama yani bir, pek bir hoşlanmıyordum. Yani o sığ sudan, o renkten, e, yani o genişlik hissi vermeyen bir şeydi benim için. Dolayısıyla e, bunların hepsini e, o yaşadığım süre içinde e, tartma, e, değerlendirme ve bunların üzerine işte birtakım objalar yapma, spekülasyonlar yapma fırsatını buldum. Ve sanki de bunun etrafında şekillendi. Yaz güzel bir gündü, gerçekten e, 22 Haziran'da karülüfer yanıyordu yani e, bu evet yani yeni bir şey benim için 22 Haziran'da kalifarla dolaşmak çünkü bir yaştan sonra insan e, yazlarının sınırlı olduğunu fark ediyor ben ikisinden fark etmiyordum sonsuzdu onlar yani her yaz sonsuzdu <gülüyor> ve sonsuz olarak onlar geleceklerdi bir yaştan sonra ilk defa şey anladım aa bunlar dedim sonsuz değil sonlular Onların <gülüyor> adetleri var ve dedim yani belli bir sayıda var sanıyorum ki Bu aynı zamanda e, benim için yeni bir şey, tabii e, bu yaşlarda gelen bir şey. Yaz güzel bir gündü. E, benim kendi sanat safratimde e, duvar hikayesiyle birleştirerek e, bu Berlin duygusunu İstanbul duygusuyla karıştırarak işleyebileceğim bir alan yarattı bana. Bundan hoşlandım. Harika. E, Hariçtan sanat programındayız. Açık radyodayız. Antonio Cosantino ile birlikte Berlin'deki Zilberman Galerideyim. Onun kişisel sergisi. Hepsi de geçtiğimiz yaz Berlin'de yaptığı e, misafir sanatçı programıyla başlayan ve yeni üretilmiş işlerle oluşan bir sergi. Summer was a beautiful day. 9 Şubat itibariyle ziyarete açık. 14 Nisan'a kadar da yolu Berlin'e düşenlerin ya da Berlin'de yaşayanların uğrayabileceği, gezebileceği bir mekan İngilizce, Almanca bir katalogda yayınlanmış. Bu çizil Berlin Galeri tarafından. Sergiye geldiğimizde bizi neler bekliyor? Bir defa bu duvarı gösteren bir harita var. Evet. Bu hikayeyi e, haritalandırdım. <gülüyor> yani eski surları kurdum, e, eski duvarları İstanbul'u, yani İstanbul'u dışarıdan koruyan duvarlardı bunlar, bizim surlarımız yani. Indi. Ondan sonra yeni surları koydum Boğaz içine, Kadıköy ve perki Maltepe'ye kadar, Yeşilçay'a e kadar da diğer taraftan sahillerin çevrilendi duvarla. adaları da aldım. Orada <gülüyor> bir sürü cumhuriyet yarattım. Burası özel bir yerdi. Buraya dediğim gibi bu bir hayırlı bir duvar oldu benim için. Yani duvar çünkü sonuçta bölen, insanları ayırttıran. E, mahalleleri bölen, e, ben ve öteki yaratan, evet, hı hı. yaratan e, olumsuz bir e, şeyden de bahsediyoruz e, duvar deyince. Hı hı. Ama dediğim gibi bu durum, e, rüyada başlayan bu durum beni böyle bir duvar inşa etme, o duvarın arkasında korunma, restore etme, belki e, yani binalar restore ediliyordu demiştim. Hı hı. Onları tekrar alçaltma mesela sürekli. Bu tür şeylerle uğraştım fark ettim. Yani mesela daha önceki sergilerde mantolamayla e, bir haşır meşir olmuştum. Bu mantolamanın yani bir manto söz konusu bir şeyi örtüyor. Sonuçta bir cepheyi, bir yüzeyi, belki güzel olan bir yüzeyi de örtüğümü fark etmiştim. Yani belki e, böyle bir ısı tasarrufu gibi efektif e, bir şeyle başlıyor ama o bütün dokuyu örtüleyen, maskeleyen e, bir bir kavram da benim için. Mantolama. Dolayısıyla burada da dediğim gibi bir restorasyon tekrar, bir onarma söz konusu. Eski vapurların e, den e, onların sürekli nasıl restore edildiklerinden, kendi nasıl ulaştıklarından Kaza yapmış birçok arabanın ki bu kaza süreçlerinin için ilginç çünkü çarpışma romanındaki gibi bal ardında sanırım. Hı hı. E, orada da e, kazaların aslında atlanmış bir süreçler olduklarını. Söylenmemiş kızgınlıklar, söylenmemiş diş gıcırtıları, bir öfke kızı olduğunu da ifade ediyordu ki ben buna katılıyorum. Bu yeni kentte eski tüm kazalar tekrar raporlanıyorlar. Sürücünün psikolojik durumuna, onun ruhsal haline bağlı olarak yeni açıklamalarla raporlanıyor. O kaza yapmış arabalardan bütün enstelasyonlar, kent meydanında bir tür enstelasyon yarışmaları düzenleniyor. Onlar tekrar İlişik anlamlarla e, sanatsal bir hale sokup anlamlandırılıyorlar e, ve dediğim gibi yeni kentle ilişkiler biraz bozuk bu yarattığı kentte. Orayla aralarında bir duvar var <gülüyor> e, ve o eski kentin eski kentin uğultusuyla baş etmeye çalışan bir kent bu yeni kent ve kendini restore etmeye çalışan, kendini onarmaya çalışan bir topluluk olarak onları aldım. Kendimi de orada konumlandırdım. Bir kahramanım var ee, sergide. E... Tüzende görüyor değil mi? Tüzende işte, görüyoruz. Bir boyasını da yaptık <gülüyor> sergi için büyük boy. O kahramanım beyaz bir takım elbiseyle geziyor. Sürekli bu olayların içine giriyor, çıkıyor. Evlere giriyor, eski inşaatlarla öşür meşir sürekli. Ve bunun etrafını toparlamaya çalıştım ee, süreci. Ve dediğim gibi bir kreptokrasi bahçesi diye bir iş yaptım. Ee, orada kahramanım elinde bir sola borusuyla ...anduranslar içinde, e, bir gece görünümü içinde böyle bize poz veriyor. E, bir başka e, resimde ise kahraman Alexander Plath'ta, e, bu eski televizyon resimlerinde Doğu Berlin'den kalan... ...orada biraz gergin, e, biraz kasılmış vaziyette e, duruyor ama kafasında bir martı var İstanbul'dan beri yanında taşıdığı. <gülüyor> o Musa abli karakter, onu da yanında getirmiş ve do, e, dolayısıyla e, bunların hepsi bu objelerin düzenlemeleri e, Anhalt Erbanu ha, onu atlamayayım burada eski bir istasyon binası var Trengarı, evet. Trengarı. Hı -hı. Anhalt Erbanu İkinci Dünya Savaşı'nda tahrip olmuş sonraki yıllarda da yıkılmış e, parklarda ondan arta kalan demir yolu ağaçların içinde kalmış eski demir yollarını buldum onların mesela heyecan verdi ağaçların içinde sıra sıra Dizi dizi e, demir yolları vardı. Hem de üzücü de bir taraftan. yani Çünkü buradaki tahribat, bu bombalanmanın ardından, kent merkezinin %70'inin, %80'inin kaydolması. <gülüyor> e, dediğim gibi bana böyle sürekli iki kent arasında analoji kurma fikrini oluşturdu. Ve bu izleri kovalama, Anhalter Bahnhof'un hayalden e, bir heykelini yaptı. E, e, bir zamandır çünkü... Peynir, zeytin, turşu tenekelerinden böyle konstrüksiyonlar Hı -hı. gerçekleştiriyorum. O Annal Tarbunov'un bir e, hayalden bir maketini diyeyim, bir, bir, bir bina yaptım. E, onu görmek istedim, tekrar canlandırdım o binayı. Aynı zamanda Sanayi Mahallesi'nde, kendi sokağımda, Bilim Sokak'ta e, bu son dönem apartmanların önünde böyle gibi betondan bir giriş var. Mahalleye ilk girdiğim günden beri anlamlandırmaya çalıştım. Ee, bir yapı. Her zaman da böyle hayretle bakıyorum ona. Onu da buraya taşıdım. Tekrar e, sanayi mahallesinden bir iz olarak bu sergiye e, koydum. Onları anahtar, bağlantıla yan yana e, koydum. Birisi sanayi mahallesinden gelen bir parçaydı. Diğeri ise Berlin'de yıkılmış. E, oldukça da etkileyici bulduğum. Belki hatta biraz böyle Bizans, 1870'li yıllarda yapılmış. Böyle Bizansvari bir üsluptan da etkilenmiş bir yapıydı, kocaman bir istasyon binası. Onları yan yana gördüm. Ee, bir yine bu sergi süresi içinde çalışırken annemin bana çocukken aldığı Alman malı tahta oyuncaklar, ev oyuncakları vardı. Kutunun içinden açıyordunlar, bir pelüş kağıdın altında. Ardından üst üste dizerek işte bir saati olan, kapısı olan, alınlıkları olan, pencereleri olan bir gibi inşa ediyordunuz. Ee, ben de bir e, inşa ettim bu sergi için tenekelerden. Aynı e, ölçüde de kullandım. Tabii ufak bir ironi gördüm. Benim evim hiç zaman kurulamıyor. Yani e, perçimde böyle bir yere koydum ki ne zaman kurmaya çalışsanız eğer yıkılıyor. Bir cephe olarak duruyor sadece. E, böyle bir iş çıktı ve benim çalışma sürecinde dediğim gibi, biz sergiyi kurarken, Baştan bir ideayla girmiyorum da senin biraz önce dillendirilmiş olduğun gibi o hikayeyle e, ve çizdiğin şeylerle, desenlerle ve düşüncelerle onun sürekli değişimini izliyorum. O, o canlı değişimi. Çünkü sürekli yön değiştirebiliyorum bu sayede. E, karar değiştirebiliyorum. E, ve hiç bulmadık sürprizlere olanak tanıyorum. Böylece de son anına kadar sürekli bir sürpriz çıkıyor. O süreç benim için canlı oluyor. Çünkü daha önceki denemelerimde Yani tabiatım için işte başta koyduğum ideayı hiç sürdüremediğimi fark ettim. Hı hı. Yani başlıyordum bazen, şunu şimdi projelendireceğim yorum, şu kadar tuvaletliyorum. Üçüncü de sıkıldığımı fark ettim. Seni sınırlıyor, zorluyor. Benim tabiatın evet, olgun olmadığını e, fark ettim ve daha farklı bir yol bulmadığım diye düşündüm her zaman sergilerde. Son ana kadar yol alabilen, değişebilen, belki proje olmaktan çıkmış, daha organik bir sürece dönüşmüş. Yani projenin o mühendislik çağrışımını dışarı atmaya çalışan onun yanında daha organik daha değişken, sürekli dışarıdan gelen etkileri açık kendi psikolojilerime, etkilerime açık bir süreç oluşturmaya çalışıyorum. Harika. Antonio çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama Hariçten Sanat programında bu hafta Berlin'deydim. Antonio Cosentino ile birlikteydim. Onun 14 Nisan'a kadar devam eden Summer Was A Beautiful Day sergisini konuştuk. Daha da konuşabileceğimiz çok şey vardı açıkçası. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri